Düşünce kitapları ile İslamcı söylemin en verimli sanatçılarından biri olarak neler söylemek istersiniz? Metafizik düşünme biçimini modern şiirin olanaklarıyla anlattım. En çok hangi şiirleriniz beğenilmiştir? Monaros'a, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirlerim oldukça beğenilmiştir. Diriliş adlı dergiyi çıkardığımı belirtmek isterim. Ölüm ve kadın konusuna çokça yer verdim. Şiirlerimde kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş bir anlatımla okuyucuma sundum. Edebiyatımızın unutulmaz aşk şiiri Monarosa ile geniş kitleler tarafından bilinmek nasıl bir duygu? Oldukça güzel. Cemal Süreya sizin şiirleriniz için kırık bir varlığın demiştir. Bu konuda oldukça ilginç olsa gerek. Doğrudur. Bize son olarak eserleriniz sayar mısınız? Şiir, Körfez, Şah Damar, Ateş Dansı, Hızırla 40 Saat, Sesler, Taha'nın Kitabı, Gülmüştüsü, Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile Mecnun, Alın Yazısı Saati, Monarosa, Gün Doğmadan. Hikaye, Meydan Ortaya Çıktığında Hikayeler, Portreler.